Ben namaz kılarken bazen küçük oğlum seccadenin üzerine gelip bekliyor. Ve bazen çocuk bezini kirletmiş oluyor. Bu durum namazımı etkiler mi diye sorar. Çocuk bezini kirletsin, seccadeyi kirletiyorsa yani seccadenin diyelim ki ucunu kirletiyorsa siz biraz bu tarafını şey yaparsınız. Yani çocuk sizin secde ettiğiniz yere e, diyelim ki idrarını yapıyorsa onun üzerine secde olmaz. Evet. Yani bir adım geri gidip e, o idrarlı bulunan yere secde etmezsiniz.